Ant olsun Ant olsun Kasem olsun ki geleceğiz Zalimlerin Kafirlerin Boyunlarını Keseceğiz Ant olsun Ant olsun Kasem olsun Ki Geleceğiz Zalimlerin Kafirlerin Boyunlarını keseceğiz İşte geliyor kıyamet vakti İşte çıkıyor alametleri İşte geliyor kıyamet vakti İşte çıkıyor alametleri Ne hazırladın hesap gününe sen hazır mısın o büyük güne Ne hazırladın hesap gününe Sen hazır mısın o büyük güne Kimle dostsun kimle düşman Münafık mısın safını belle Kimle dostsun, kimle düşman Münafık mısın, safını belle Kendi nefsini ilah edinme Gelsen de katıl, katıl bizlere Kendi nefsini ilah edinme Gelsen de katıl, katıl bizlere Afganistan'da, Çeçenistan'da, Elitre Irak tüm dünyada Afganistan'da, Çeçenistan'da, Elitre Irak tüm dünyada Sende var mısın birlik olmaya, Müslümanlarla Haydi cihada Sen de var mısın Birlik olmaya Müslümanlarla Haydi cihada Haydi cihada And olsun And olsun Kasem olsun ki geleceğiz Zalimlerin Kafirlerin Boyunlarını keseceğiz andolsun andolsun kasem olsun ki geleceğiz zalimlerin kafirlerin boyunlarını keseceğiz